Ocak. Hranting cinayeti davasında mahkemenin örgüt yok demesi kabul edilemez. Adalet ve vicdan kabul etmez bunu. Ortaya çıkan beraat kararı, örgütün varlığının başladığı yeri gösteren bir işarete dönüştü. Dava, adaletin varoluş davasına dönüşüyor. Hrant, yaşamı gibi vefatından sonra da bu ülkenin adalet arayışına rehberlik ediyor. Karar ne kadar kabul edilmezse... Karardan sonra toplumun adaleti sonuna kadar arama iradesinin bu derece kuvvetlenmesi ve berraklaşması da o kadar anlamlı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik Biyanet Geçen yılın ardından, Mayaların kıyamet kehaneti tutmadı. Dünya halen bildiğimiz gibi dönmeye devam ediyor ama şimdilik. Yeryüzü olarak 21 Aralık'ı atlatmış olsak da, Bundan tam bir sene önce 27 Aralık 2011'de meydana gelenler sanki Türkiye'nin 2012'de nasıl bir yıl geçireceğinin erken bir habercisi oluyordu. Türk savaş uçaklarının 27 Aralık 2011'de Şırnak Uludere'ye bağlı Orta Su Köyü kırsalında düzenlediği bombardımanda çoğu genç ve çocuk 34 sivilin parçalanarak hayatını kaybetmesinin haberi televizyon, radyo ve gazetelerde 11 saat sonra... ...haber olabilmişti. Korkunç olayın şoku halen sürerken... ...Türkiye'de televizyonların... ...eğlence programlarının... ...canlı ve heyecanlı gayretiyle... ...yılın haberi olarak... ...yılbaşına rengarenk... ...binlerce havai fişek patlatılarak... ...coşkulu kutlamalar eşliğinde... ...giriliyordu. Uludere'de incelemede bulunan STK'lar... ...katliamla ilişkin yaptıkları... ...ortak açıklamada yapılanın... ...toplu katliam olduğuna dikkat çekiyor... Soruşturmaya gizlilik kararı getiren hükümet ise kesin konuşuyordu. Özrü yok, kasıt yok, tazminat hemen ödenecek. Yaşları 12 ile 28 arasında değişen gençler için 123'er bin lira bedel biçilmişti kelle başına. Biz vergi verenlerin cebinden ödenmek üzere. Tekrar rahmet diliyoruz. Elbette yakınlarına karşı. Hayatta kalanlara karşı hükümetimizin yapacağı çok büyük işler var. Bunlardan bir tanesi esasen kanunlarla da hüküm altına alınan tazminat ödenmesidir. Bu derhal birkaç gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bunun dışında da ayrıca özel bazı imkanlarla ölenlerimizin en yakınlarına, ailelerine, onların yaşlarını dindirmese bile en azından kucaklaşmamıza vesile olabilecek adımlar da atılacaktır. Kasıt yoktur sözünü özellikle yani tekrarından bile hicap duyuyorum devlet halkını bombaladı şeklinde atılan başlıklar karşısında söylüyor. Geçmişte yaşanan acı olaylar bugün hiçbir şekilde vuku bulmayacaktır. Bundan herkes emin olsun. Geçmişte yaşanan hukuksuzlukları Faili meşhulleri, siyasi suikastları bu dönemde aydınlatan bir hükümetiz ve sorunlarından da hesap soruyoruz. Dolayısıyla bugün hükümetimize izafe edilecek veya onun organları eliyle kullanılan yetkilere bu şekilde başlıklar atabilecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ne güvenlik güçleri ne hükümet yetkilileri ne de Türkiye'de hiçbir makamın bu konuda halkına karşı kısıtlı bir hareketin içinde olması söz konusu değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak böylesi bir topluluğun yönlendirilmiş olması veya kendilerine bir tuzak kurulmuş olması bütün bu ihtimaller olabilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılıyor. 2012 yılı boyunca Türkiye'nin gündeminde buna benzer keskin karşıtlıklar sıkça görülecekti. Bir tarafta katliamın faillerinin bulunup her şeye rağmen adaletin sağlanmasını isteyen insanlar, diğer tarafta ise bir çeşit sus payı öneren yetkililer. Uludere'de bombardımana kimin, nasıl, hangi istihbarata dayanarak bu yanlış kararı verdiği konusunda yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturması, Yılın son gününde sonuç vermemiş, Uludere raporu bir yılda tamamlanamamıştı. Ocak ayında karara bağlanan gazeteci ve yazar Hrant Dink cinayeti davasında çıkan karar da bu çelişkili ortamın bir başka örneği olarak tarihe geçti. Duruşmadan hemen önce Dink ailesinin avukatları Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın TİB'in gönderdiği kayıtlara göre cinayet günü bölgede olan 5 kişi veya telefon numarasının sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğunu saptadıklarını mahkemeye aktarıyor, olayın organize bir suç olduğunun altını çiziyordu. Cinayet günü cinayet mahallinde olmamakla birlikte cinayet mahallinden aranan bazı kişilerin de sanıklarla irtibatını tespit ettik. O noktalardan telefon eden şüpheli şahsın kimliği için o noktalardaki bazı istasyonların bilgilerini eşleştirdik ve bir liste çıktı. Çok fazla değil. O telefonlardan biri o şah Bununla Bunun da araştırması lazım. Bu somut kanıtlara rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi cinayette örgüt bağlantısı bulunmadığını hükmetti. İkisi tutuklu 19 sanığın tümü silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan berat etti. Azmettirici olarak yargılanan iki tutuklu sanıktan Yasin Hayal, adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapse mahkum edilirken Erhan Tuncel suçsuz bulundu. Tuncel, Trabzon'daki McDonald's bombalaması nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan 17 sanık, silah bulundurmak gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Sanıklardan Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İyici ile ilgili ise hüküm kurulması unutuldu. Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, bir komedinin sona erdiğini söyleyerek, dava bizim için asıl şimdi başlıyor yorumunu yaptı. Karar çok tartışıldı. ...tartışılmaya da devam edeceği benziyordu. Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında... ...kararın kamuoyunda vicdani bir rahatsızlık yarattığını belirtiyor ve ekliyordu. Cinayetten 32 saat sonra failini yakaladık... ...ve konuyla ilgili yürütmeden istenen her şeyi yerine getirdik. Davada terör örgütü yok kararı veren hakim Rüstem Er Yılmaz... ...Vatan Gazetesi'ne yaptığı açıklamada... ...bu cinayetin basite indirgenmesine karşı olduğunu söylüyor... ...ama... Ellerindeki delillerin bu kadar olduğunu belirtiyordu. Hrant Dink cinayetini araştırmak için Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda ise cinayetin aydınlatılmasında önem taşıyan evrakta tahrifat yapıldığı ve bazı belgelerin ortadan kaybolduğu tespitinin yapıldığını sonradan öğrenecektik. Ama karara asıl tepki Hrant'ın arkadaşlarından geldi. On binlerce insan yine Agos gazetesinin Osman Bey'deki binası önünde toplanarak ''Beş değil, 95 yılda geçse bu dava böyle bitmez.'' mesajını haykırdı. Onu güpey gündüz, şimdi durduğumuz bu kalabalık caddenin üzerinde sırtından vurdular. Hepimizi de o cinayeti görgü tanığı kıldılar.'' bu kefaseliğe bir son verin artık. Yargıtay cinayete giren süreçteki rolüne inat. Bir kez de adalet adına temiz mekan olsun. Bunları yapmak borçtur, yükümlülüktür, şarttır. Çünkü bize yaşatılan ayıptır, zulümdür, günahtır. Benimle birbirimizde. Bu dava daha bitmedi. Sözümüz söz olsun. Adaletsizlikle yaşamak hepimize haramdır. Bu dava böyle bitmeyecek. Bitme Sonradan bir trajikomedi haline gelecek olsa da Türkiye tarihinde bir ilk niteliği taşıyan davada da ilk adım atılıyordu. 12 Eylül darbesine ilişkin soruşturmada iddianame kabul edildi. İddianamede askeri Cunta'nın hayattaki üyeleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, darbe döneminde işlenen işkence suçlarına dair ayrı bir soruşturmada eski genelkurmay başkanı Orgeneral Doğan Güreş, eski adalet ve İçişleri bakanlarından, eski polis şeflerinden Mehmet Ağar, ve eski mitçi Mehmet Eymür gibi kişilerin ismi geçiyordu. Bir diğer ilk ise internet andıcı davasında görüldü. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanı tutuklandı. Orgeneral İlker Başbuğ, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve darbeye teşebbüs suçlamalarını reddetti. Kabul edilen bir diğer iddianame ise Ergenekon soruşturmasını etkilemeye teşebbüs suçlaması hakkındaydı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay dahil 11 zanlı Ergenekon'un yargı yapılanması içinde faaliyet göstermekle suçlanıyordu. Bu arada 2. Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon savcının talebiyle tutuklandı. Ocak ayının ortasında Diyarbakır'da bir eski cezaevi ve Jiden merkezi olarak kullanılan bölgede insan kafatasları ve kemikleri bulundu. Bu haberin ardından haber bültenlerini ve gazeteleri korku filmlerinin birer parçası olacak ama Türkiye'nin de devletin ve zihinlerin en derininde kalmış bazı gerçeklikleriyle faili meçhul cinayetlerle yeniden yüz yüze getirecek bir süreç başlamış oluyordu. Suriçi sentindeki tarihi iç kalede yapılan kazı çalışmalarında önce 15 kafatası bulundu sonra bu sayı gün gün artarak 26'yı buldu. Topraktan adeta Kemik fışkırıyordu Sadece sur içinde değil Silopi'ye bağlı Görümlü köyündeki Jandarma komutanlığının bahçesindeki kazılarda da Birçok kemik parçası bulundu Yeni yılın ilk günleri KCK tutuklamaları açısından da Bütün yıla yayılacak bir projeksiyon niteliğindeydi 17 ilde yapılan operasyonlarda Aralarında eski BDP'li vekiller BDP Merkez Yürütmek Kurulu üyeleri Ve gazetecilerinde bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı Arama yapılan yerler arasında BDP, KESK ve Eğitimsel Merkezleri, Diyarbakır Belediye Başkanlığı ve Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın evi de vardı. 2012 senesinde dünyanın en kanlı yeri olan Suriye'de ise Beşşar Esad ilk kez bir mitingde halkın karşısına çıkıyor ve bütün sene devam ettireceği argümanlarını dile getiriyordu. Rejim karşıtı gösterileri uluslararası bir komplo olarak nitelendiren Esad, terörist olarak adlandırdığı isyancılarla mücadelenin süreceğini söylüyordu. Esad'ın Yemen'deki muadili devlet başkanı Ali Abdullah Salih ise protesto gösterileri karşısında ince bir pazarlık sonucu ülkesini terk ederken Arap Bağrı'nın ilk somut sonucu Mısır'da görülüyordu. Mısır'da devrimin birinci yılı Tahrir Meydanı'nı dolduran kalabalıklarca büyük bir coşkuyla kutlanırken ülke tarihinde yapılan ilk demokratik seçimlerde Uzun süredir yasakta olan Müslüman kardeşler siyasi parti olarak katıldıkları ilk seçimleri beklendiği gibi zaferle tamamlıyordu.